770, numaralı konu, Hazreti Ömer'in Müslümanları şükre teşvik etmesi, evet, Hazreti Ömer, kendisine selam veren bir kişinin selamını aldıktan sonra ona, nasılsın, diye sordu, o da, Allah'a şükürler olsun, iyiyim, dedi, bunun üzerine Hazreti Ömer, benim de senden beklediğim buydu, dedi.